İyi haftalar dileyerek Bilgi Çağın'ın hukuku programını açalım o zaman. Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ediyorum. Sizinle en son 2003 yılında internet ve hukuk iken programımızın başlığı bu evet. stüdyolarda buluşmuşuz. Hatta Füsun Nebil de vardı aramızda o gün. Gene Telekom konuşmuşuz, gene Telekom'un düzenlenmesini konuşmuşuz, gene serbestleşmeden söz etmişiz. Tabii o tarihlerde. O tarihlerde. Bakın şimdi 2011'deyiz. Kaç yıl olmuş? Epey olmuş yani. Epey olmuş. Neredeyse bir kuşaklık bir zaman geçmiş neredeyse. Onun için ben size şeyi soracağım. Serbestleşmenin neresindeyiz diyeceğim. Ama önce açık radyo dinleyenlerine küçücük sizi bir tanıtmak istiyorum. Sevgili dinleyenler avukat Ali Suat Güzeloğlu Türkiye'de ee, telekomünikasyon hukukunun pratiği ve teorisi konusunda benim tanıdığım en e, deneyimli kişilerden biridir sağ olsun çok sık ağırlayamadık onu burada ama e, bugün de bizimle birlikte ve girişte de ...ettiğimiz sözlerden anlaşıldığı üzere onunla telekomünikasyon hukuku konuşacağız Türkiye'de. Evet. Buyurun. Şimdi serbestleşmeden bahsetmeden önce herhalde bir parça da özelleştirmeye, özelleştirme günlerine gitmek gerekiyor. Çünkü serbestleşmeyi neden ihtiyaç olduğu sorusunun cevabını verebilmek için özelleştirmeden de bahsetmek lazım. Özelleştirme derken de tabi sabit telefon hizmetlerinde ve altyapı hizmetlerindeki e, Türk Telekom AŞ'nin 2005 yılında özelleştirmesinden bahsediyoruz daha çok. Özelleştirmeyi biz bu stüdyoda evet şiddetle e, teşvik ediyorduk. Bir an önce olmasını istiyorduk. Bunun e, sebebi de basitti. Telekomünikasyon sektöründe üç tane GSM operatörü özel sektör tarafından yönetilirken bunların karşısındaki sabit telefon işletmecisinin hala devlet tarafından yönetilmesinin e, beklenmemesi lazımdı. Ve bir an önce de devletin e, bu özelleştirmeyi yapıp serbestleşmenin ilk adımlarını atması gerekir diye düşünüyorduk. Özelleştirme ile ilgili olarak hemen bir parça e, kısa bir bilgi verelim, hafızalarımızı yoklayalım nasıl oldu? 2005 yılında Türk Telekom Anonim Şirketi'nin devlete ait hisselerinin %55'i, Sudi Öger firmasına satıldı. %55 hissi için devlete altı buçuk milyar dolar ödendi ki o günler Şimdi için. Şimdi onu diyecektim. Bir kaça satıldığını da tekrarladım. Evet, altı buçuk milyar dolar çok iyi bir paraydı. Hepimiz bu fiyattan memnun kaldık, basın memnun kaldı, siyasi irade memnun kaldı. Fakat e, dün ben bir haber okudum. Şimdi size onunla paylaşmak istiyorum. 2005 yılından sonra özelleştirmeden sonra. Devralan şirket her sene ortalama 2 milyara yakın bir para, bir kar elde etti. Son olarak 2010 rakamlarından size bahsedeyim. 2010 yılının ilk 9 ayında şirketin elde ettiği net kar 1.9 milyar TL. Ve bu kar hissedarlarına kar payı olarak dağıtılacak. Yani yatırım olarak dönmeyecek. Şöylece kaba bir hesap yaparsak. Özelleştirmeye e, girmiş ve bu firmanın hisselerini almış olan e, Suudi Öger şirketi 3-4 yıl içerisinde yatırdığı parayı kat kat misli misli neredeyse almış oldu. E peki diyeceksiniz ki bu işler e, nasıl oldu, niye oldu, biz bu işten zarar mı gördük diye. Tabi akla gelen e, sorular bunlar. Biz özelleştirmeyi şunun için istiyorduk. Diyorduk ki evet Türk Telekom'da özelleştirilsin ve hemen peşinden serbestleşmede gelsin. Türk Telekom'la aynı hizmeti veren yeni firmalar da ortaya çıksın. Yeni firmalar çıkınca rekabet oluşsun. Fiyatlarda ucuzluk ortaya çıksın. Hizmet çeşitliliği gelsin ve tüketiciler de istediği hizmet sağlayan şirkete gitsin. Tıpkı bugün GSM'de olduğu gibi. Bakın yeri gelmişken şöyle bir size e, somut bilgi vereyim. Numara taşımada yani GSM aboneleri numara taşımanın mümkün olmasıyla beraber... 16 milyon abone işletmecisini değiştirmiş. Kimi tarife avantajını benimsemiş, kimi yurt dışı ile konuştuğu için A operatöründen B operatörünü daha avantajlı bulmuş. 16 milyon. 16 milyon kişi abone işletmecisini değiştirmiş. Evet. Biz isterdik ki bugün sabit telefon hizmetinde de aynı rekabet olsun ve tüketici sabit telefon hizmetini de farklı farklı işletmecilerden alacak rekabet ortamı olursun. Ama olmamış. olduğu gibi. Aynen öyle. Peki ne olmuş? Yerleşik operatör 1.9 milyar dolar, 1.9 milyar TL'yi 9 ayda kar olarak elde ederken bu şirketle rekabet etmek üzere kurulmuş 115 şirketin ancak 2 ya da 3 tanesi varlığını Sürdüredin sürdürebilmiş. 112 geri kalanı direnemedi. Ve yok olup gittiler. Zaman içerisinde gittiler. Yani, bu son 10 yıl içinde son 10 yıl içerisinde yani e, değişik tarihlerde girip değişik tarihlerde çıkanlar oldu ama neticede bugün 115 firma Türk Telekom'la rekabet etmek için kurulmuş, bugün varlığını sürdüren 3-5 tane. Epeki şimdi tüketicilerin de şöyle sorması lazım. Yani yerleşik operatör 9 ayda 1.9 milyar dolar tüketicilerden kar elde ettiği halde diğer operatörler niye varlıklarını dahi sürdüremiyor? Bu sorunun tabii ki muhatabı BTK Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Yerleşik operatör bu karı elde ederken bir önceki yıla göre yüzde 38 karını arttırmış. Halbuki ülkemizde yüzde altı yedi civarında enflasyon var. Ve biz biliyoruz ki abone sayısı da artmıyor. Üstelik sabit hat sayısı düşmüş. Yeni bir hizmet de olmadığına göre kar nasıl yüzde 38 artıyor? Üstelik rakiplerinin hepsi de zararda. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Tabii ki bu tarifeleri e, onaylayan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun maliyet esaslı olarak kabul ettiği bu tarifelerin bence maliyet esaslı olmamasından kaynaklanıyor. Yani yüzde otuz sekiz ciddi bir rakam kar arttırırken ve bu bir buzdolabı satışı değil. Bu bir kamu hizmeti ve bu paraları ödeyen bizleriz. Ve biz bu paraları rekabet olmadığı için ödemek zorunda kalıyoruz. Eğer rekabet olsaydı ben inanıyorum ki e, hizmet çeşitliliğiyle beraber GSM'de yaşanan yani cep telefonu sektöründe yaşanan rekabet olsaydı hem hizmet çeşitliliği artacaktı hem de değişik e, kalitedeki hizmetleri değişik operatörlerden alabilecek. Ancak peki, bu olmadı. Peki rekabet kurumu sessiz mi? Şimdi, Onun duruşu nasıl bu tablo içinde? Rekabet kurulundan ziyade aslında sektördeki rekabeti sağlamakla görevli olan eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu, yeni adıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın yalın EDSL diye bir e, konu vardı. Yalın EDSL neydi? Tüketiciler şöyle düşünüyorlardı. Biz internet hizmetini EDSL olarak almak istediğimizde neden sabit telefon hattı da Almak zorunda kalıyoruz. Ya da var olanı niye süründüre süründüre taşıyalım, kullanalım? Tabii ki. Yani bir e, sabit telefon hattı aboneliği gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. ADSL hizmetinden yararlanmak için. Ve bir sabit telefon ücreti de ödemek zorunda değilsiniz. Bunu e, düşünen tüketiciler çeşitli mahkemelerde, adli mahkemelerde dava açtılar. Ve dediler ki biz sadece ADSL internet hizmeti almak istiyoruz. Sabit telefon hizmeti almak istemiyoruz. Ve bunun de bir teknik zorunluluk yok. Hı hı. Mahkemeler bu konuyu incelediler. Ve dediler ki evet sabit hat almak zorunda değilsiniz. Sadece internet hizmetini alın ve sadece onun bedelini ödeyin. Bakın mahkemeler buna karar verdi. Sonra ne oldu? Mahkemelerin bu kararı üzerine rekabet kurulu devreye girdi. Ve dedi ki evet tüketiciler haklı sabit telefon hizmeti almak zorunda olmadan tüketiciler internet hizmetini alabilirler. Biz buna yalan hediyesel ey diyoruz. Ama yani yalan hediyesel bazıları da ne diyor? Yalan hediyesel yalan hediyesel. Neden diyorum. yalan hediyesel oluyor? Çünkü mahkemeler bunu e, böyle yapacaksın dedikten sonra rekabet kurumu da sabit hatta gerek yok internet hizmeti almak için dedikten sonra top bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna geçti. Neden geçti? Çünkü yerleşik operatör dedi ki evet bu hizmeti verilebilir. Madem sabit telefon hizmeti alınmak istenmiyor bu hizmet verilebilir. Ama bu hizmeti almak istiyorsanız eğer benim altyapımı kullanma bedelini de ödeyeceksiniz. İşte hmm. o noktada telekomünikasyon kurumu devreye girdi ve ben bunun hesabını yapayım dedi. Yani evet sabit telefon hizmeti alma ama bu altyapıyı kullanmanın bir bedelini hesaplayalım. Çarptılar. ...böldüler, topladılar... ...aradan bir buçuk, iki yıl geçti... ...mahkeme kararlarının üstünden maalesef... ...ve sonra dediler ki... ...13 lira civarında Muhatap bir... kim burada pardon? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu... ...yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu... ...bunun tarifesini... ...yani yalın ADSL'in ...tarifesini Hı. hesaplamak için... ...devreye girdi. İşletmeciye... ...sordu. Dedi ki bu altyapıyı kullanmak için... ...kaç lira bir... ...sabit ücret ödenmesi... çünkü Altyapının da kullanıldığı bedeli var. İşletmeci de telekom zaten. İşletmeci de evet altyapının sahibi olan aslında e, altyapının sahibi olan telekom üstündeki hizmeti veren kendisine bağlı bir işletmeci. E, evet. Ve çarptılar topladılar dediler ki 13 lira sabit ücreti ödemek zorundasınız ondan sonra internetin bedeli bu ücretin üstüne eklenecek. Sabit e kullanmadığınız halde. Evet, evet. Şimdi o zaman e, yalın HDESL, yalan HDESL'e dönüşüyor. Çünkü zaten sabit telefonda 15 lira, 16 lira civarında bir sabit ücret ödeyerek bir hat alabiliyorsunuz. E, 13 lira hatta almadan para vermenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bırakırsın evet, telefonu. Yalın HDESL <gülüyor> teorik olarak, fiili olarak, hukuki olarak mevcut olmakla beraber 13 liralık bir taban fiyatın üstüne ...internet dediğiniz anda yalın ehliyesel, yalan ehliyesel oldu. Ve bugün içinde neredeyse hemen hemen uygulaması yok. Doğmadan ölmüş bir bebek gibi diyebiliriz. Şimdi haberleşme, iletişim sosyologları hep dumanla haberleşmeye kadar götürürler. Bizim bu küçücük, kısacık programımızda böyle bir lüksümüz yok ama... Ne zaman telekomünikasyonun e, yasal düzenlenmesidense e, genellikle telgrafa kadar inilir. Evet. E, posta telgraf e, işte devlete ait e, iken nasıl özelleşmeye başladı ve bu her zaman için telekomünikasyonun regulasyonu hafif başarırtıcı olmuştur. Bütün toplumlarda böyle olduğu söylenir. E, dolayısıyla... Telgrafa gönderme yapan bir şarkıyla azıcık ara verelim şimdi. Tabii memnuniyetle. Sevgili Açık Radyo dinleyenlerini pazartesi sabahı e, bir parça neşelendirelim. Telgrafın tellerine kuşlar mı konmuş diyelim. Gençlikten neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikten neler geldi cahil başıma. Χαρίς τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου Ξέρεις τι γάπνω, φουμάρω και για σένα πώς βορώ Αεροπλάνο να πάρω, να έρθω πάλι να σε βρω Candan Erçetin'in Aman Doktor adlı albümünden dinledik. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Böyle bir pazartesi sabahı telgrafın tellerinden bahsetmemizin sebebi de bu programın bilgi çağının hukuku programı olması, konuğun Sayın Avukat Ali Suat Güzeloğlu olması, onun telekom hukuku konusunda uzman olması ve programın ilk yarısında müzik arasına kadar ee, bu konuda Türkiye'de görülen önemli sorunlardan bahsetmiş olmamız. Telekom'un yasal düzenlemesinden ee, tam da müzik için ara vermeden evvel yalın ADSL'den söz ediyorduk. Yalan, yani, oldu, dedik. yalan oldu dedik. Yalın ADSL yani internet bağlantısı için evinizde. Bir sabit telefon hattı ve telefon bulundurmak zorunda kalmamış olmanız hukuken. Bunun mümkün olması ama fiilen olamaması. Tabii. Değil mi? Burada Tabii. kaldık. Tabii. E, yeri gelmişken hemen e, sabit ücretleri ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda basında... Ne demek sabit ücret? Sabit, sabit telefonu biliyoruz. Sabit ücret ne demek? Sabit ücret operatörün siz... Hizmet almasanız dahi bir hattı açık tutmak karşılığında sizden yani konuşmasanız, görüşmeseniz bile. Hat hava parası gibi bir şey. Eh, öyle de diyebilirsiniz belki. Yani hiçbir hizmet almasanız dahi her ay ödemek zorunda olduğunuz belirli asgari. bir ücret. Asgari bir ücret. Hmm. Ee, bunun iptali için tüketiciler tarafından pek çok dava açıldı. Yani dendi ki işte bizim evimizde bir telefon var ama biz konuşmadığımız halde hiç elimizi dahi sürmediğimiz halde niçin bu sabit ücretleri ödemek zorunda kalıyoruz? Yani almadığımız hizmetin biz parasını neden ödüyoruz diye tüketici mahkemelerinde değişik yerlerde davalar açıldı ve bu davaların büyük bir kısmı da lehe bitti. Basın buna tabii çok ilgi gösterdi. Ben hatırlıyorum hatta işte bu sabit ücret bundan sonra ödenmeyecek hatta. Bir kısmı dedi ki ödediklerimiz ne olacak onları geri da geri alabilecek miyiz gibi e, çok iyimser yaklaşımlar olmuştu hatırlıyorum. Ee, bir küçük soru bu konuyla ilgili. Şimdi diyelim ki evinizde bir sabit hattınız var. Evet. Sürekli kullanıyorsunuz onu evdeyken. Onun dışında başka bir hat daha var. Evet. Ama o hat eskiden internet bağlantısı sağlarken ADSL diyelim e, o hattı kullanmıştınız. Evet. Oradaki telefon numaranıza da her ay o sabit ücret tabii. internet için ödediğinizin dışında ayrıca gelmekte tabii, tabii, tabii, değil mi? Tabii tabii tabii. Hı -hı. Şimdi tabii bu hizmet almıyorsam sabit ücretin parasını niye ödeyeyim diye davalar e, açıldı, açıldı demiştik. Evet. Ve bunları da mahkemeler tabii e, tüketici e, hakem heyetleri özellikle mahkemeler demeyelim de tüketici hakem heyetleri haklı buldu. E, ben buradan sabit ücretle ilgili şunu söylemek istiyorum yani kafa karışıklığı ortadan kalksın diye. Gerek eski 4502 sayılı e, yasa, 406 sayılı yasa, gerek yeni yasada telekom operatörlerinin tarifelerini belirlerken alabileceği ücretler arasında sabit ücrete de yer verilmiş. Hmm. Dolayısıyla sabit ücretin bir yasal dayanağı var, yasal temeli var. Tüketici hakemiyetleri maalesef... Ee, tüketici tarafından bakılınca bu paranın alınmaması gerekir gibi bir yaklaşımda bulundu. Bu kararları verdi. Basın da bunun üstüne çok e, gitti. Hatta dediğim gibi işte bu ödenenleri de geri alabilme imkanı doğdu diye haberler çıktı. Ama bu böyle değil. Neden? Çünkü hakem heyetlerinin e, kararları mahkemeye taşındığı zaman gerek yüksek mahkeme, anayasa mahkemesi dahi sabit ücretin alınması gerektiği yolunda kararlar verince... Bu artık e, tüketici hakemiyetlerinin vermiş olduğu alınmasına yer olmadığını ilişkin kararlar anlamsız oldu. Dolayısıyla ben artık basında bu tip haberlere e, inanılmaması gerektiğini ve operatörlerin sabit hat ücretini e, almaya devam edeceklerini söyleyebilirim. Ama siz o hattan vazgeçip ben yalın EDSL kullanacağım Tabi diyebilirsiniz. Dediğiniz vakit. Bir sabit hat telefon aboneliği almak zorunda değilsiniz ama o hattı kullandığınız için asgari 13 lira ödeyeceksiniz. Onun hmm. üzerine de internet hizmetini veren şirket kendi parasını ilave edecek. Hmm. Dolayısıyla eski hesapla hemen hemen aynı noktaya geldi. Cık. Dediğimiz gibi yani yalan hediyesel bir ölü doğmuş bebek halinde bugün var. Evet var mı var. Peki Sayın Güzeloğlu, şimdi 2023 yılında hükümetimiz bilişim alanında lider olmaktan söz ediyor. Evet. Yani böyle bir politika varmış bilmiyorum. Ee, öte yandan e, Avrupa'da bile e, geniş bant internet erişimi, hızlı internet erişiminin yaygınlaşması için... Hatta, hatta Amerika'da çok yaygın kullanılan network neutrality dediğimiz A tarafsızlığı kavramının AB'nin de gündemine girmiş olması bize gösteriyor ki gelişmiş ülkeler Harıların bağlantı kalitesini ve hızını artırmaya çalışıyorlar evet. ki diğer amaçlarına erişebilsinler Şükürsün. bilgi toplumu bağlamında. Bize dönelim. Biz de e, internet bağlantısı, Türk, Türk insanlarının, Türkiye'deki insanların internet bağlantısının kalitesi konusunda e, ilk yarıda serbestleşmeyi, özelleştirmeyi konuştuk ama şimdi burada bu noktada biraz da bunu konuşalım istiyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi... Yani hızlı internet erişimi için e, Başka ne yapılabilir? Mesela fiber e, hatlar geliyor burada evet. hemen aklıma. Evet. Tek tük bazı yeni kurulan mahallelerde, evet, evet. E, gülümsüyorsunuz, statü sembolü sayılan bazı mahallelerde e, fiber e, altyapının, fiber adlı altyapının olduğunu biliyoruz. Evet. Ama e, bu konuda da önemli tartışmalar başladı. Belediyelerin e, bunu yapmak isteyen yeni nesil şirketlerden aldığı geçiş hakkını 10 katı artıracakları falan söyleniyor. Bu ne menen bir iştir? Nasıl bir politikadır? Bu konuda ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Çok iyi bir yere değindiniz. Şimdi Avni Hanım bizim şu anda evlerimize gelen bakır kablo eski bir teknoloji. Biz EDSL ile e, 1 megabit, 2 megabit civarında hızlara ulaşıyoruz. Ama bu tabii ki yeterli değil. Geniş e, bant internetten yararlanabilmek için çok daha yüksek hızlara ulaşma imkanını ancak fiber kablolar veriyor. Dolayısıyla bu altyapının iyileştirilmesine ve fiber'e dönmesinde büyük fayda var. İyi bir gözlemcisiniz. Tabii konuyla ilgili olduğunuz için herhalde olsa gerek. Ee, İstanbul'un pek çok yerinde alternatif operatörler kazı yaptılar. Bu söylediğiniz seçkin mahallelere, sitelere fiber optik kablolar nevzuhur ama onlar eski deyimiyle. Evet. Neyse. Ee, yüksek hız ve iyi kaliteyi iyi fiyatlarla götürdü alternatif operatörler. Ama bunlar dediğiniz gibi çok sınırlı yerlerde kaldı. <gülüyor> altyapı için sokakların kazıldığını, alternatif operatörler tarafından kazıldığını gördünüz. Fakat 2010 yılında ciddi bir altyapı olmasına rağmen, yenileştirme olmasına rağmen, altyapı yatırımı olmasına rağmen 2011'de böyle olmayacak. Yani altyapı durdu. Durmasının da başlıca sebebi... İşte en önemli şey bu merakla duymak istiyorum. Evet, evet durmasının Nedir? sebebi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçiş hakkı ücretlerinde bizim duyduğumuz 10 kata kadar ulaşan zam düşüncesi. Geçiş hakkı derken neyi nereden nereye geçiriyoruz? Fiber. Fiber optik kabloları Toprağa geç... gömüyorlar. Toprağa gömüyoruz. Hmm. İşte asfaltı kazmak zorunda kalıyorsunuz ve bu hattı da döşerken belediyeye belirli ücretler ödemek zorundasınız. Bakın şimdi şöyle söyleyeyim size. Mevcut operatör, mevcut operatör altyapı için herhangi bir ücret ödemezken, altyapı için herhangi bir ücret ödemezken buna rakip olmasını istediğiniz operatörler Bugün maliyetlerin 10 katı veya eski tarifenin 10 katı civarında bir zamla karşı karşıya. Bu ne oluyor? Yenisini yapma demek Yenisini oluyor yapma bu. Yenisini yapma demek. Kısaca. Şimdi Avniye Hanım, belediyeler hepimiz biliyoruz ki kamunun medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş yerel yönetimler. Bu şirket belediyelerin kar amacı gütme gibi bir e, düşüncesi olamaz. Bakın biz bir buzdolabı fabrikasından, bir otomobil fabrikasından bahsetmiyoruz. Bu ülkenin telekomünikasyon altyapısından bahsediyoruz. E, deprem, e, sel gibi felaketler olduğu zaman bu altyapının alternatiflerinin olması lazım. Yani hı hı. bir kablo bir yerde koptuğu zaman mahallenin internet erişiminin bitmemesi lazım. Dolayısıyla belediyenin gönül isterdi ki bu altyapının çeşitlenmesi için işletmecilerin önünü açsın. <gülüyor> Mevcut ücretlerde hatta indirime gitsin. Ama maalesef e, biz bu altyapıyı nasıl geliştireceğiz, nasıl arttıracağız, nasıl çeşitlendireceğiz derken... E, ...sebebini bilmediğimiz bir şekilde... Geçiş ücretlerinin on kat arttırılacağı haberlerini aldık. Bu çok üzüntü verici bir gelişim. O, o sebep konusunda enteresan yorumlar var ama maalesef programımızın sonuna geldik. Zaman kısıtı olunca e, şey gibi e, hattın kopması gibi bizim de konu burada pat diye kopacak. Kusura bakmayın sizin dinleyenler. Ama ben Sayın Güzeloğlu'ndan söz aldım haftaya yine burada olacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Ee, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Teknik ederim. Teknik Masada arkadaşım Eli ile birlikte iyi bir hafta diliyoruz.